Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Doğuzan Merhaba sayın dinleyiciler. Bu koku programının ilk programı. Ee, i̇lk program olması sebebiyle size programın bundan sonraki bölümlerinde neler olabileceği ve koku hakkında bir takım genel bilgiler vermek istiyorum. Bu programda kokuyu sadece ürün olarak değil, mutfağına da girerek inceleyeceğiz. Vakit ve fırsat buldukça yerli ve yabancı konuklarla söyleşmeye çalışacağız. Genelde uzak ve habersiz olduğumuz ancak beğenilerimizi ve dolayısıyla tüketim davranışlarımızı etkileyen tartışmaları mikrofona taşımaya çalışarak bu tartışmaların taraflarını tanımaya, Belki de biz de taraf olmaya çalışacağız. Ee, sadece süslenmek için giyilen kokuları değil, e, işlevsel ürünlerdeki kokuları da ele alacağız. Koku ve aroma dünyasında işlevsel ürünün koku barındıran hızlı tüketim mallarına verilen genel isimdir. Bunu da not olarak belirteyim. Örnek olarak e, şampuan, losyon, krem, gıda maddeleri vesaire gibi. E, fine Fragrances denilen ve bizim genel olarak parfüm diye adlandırdığımız giyilen kokular kulvarında... Ana akım kokuları incelemekle birlikte bunların dışında kalan ve niche fragrances dediğimiz daha uç noktalarda yer alan kokuları e, pahalı değil ancak değerli olan bu kokuları da tanımaya çalışacağız. Ayrıca ben de bir amatör parfümcü olduğum için parfüm yapımına hevesliyseniz posta kutumuza düşen parfüm ile ilgili sorularınızı cevaplamaya naçizane pratik önerilerde bulunmayı e, çalışacağız. Lütfen her türlü iletişim için kokuprogrami.yahoo.com adresini not ediniz. Bu posta adresine soru ve önerilerinizi iletebilir, aktarılmasını istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu bu aktarılmasını istediğiniz konular veya soruların genel beğeniye hitap eden sorular ve konular olması yani çok özel e, parfümle ilgili çok özel ilgileriniz varsa, bu diğer dinleyicilerimizi ilgilendirmiyorsa bunları çok fazla tercih etmiyoruz. E, bu e-mail adresini kullanarak programın e, dinleyici ve programcı arasındaki e, interaktif ilişkiden beslenmesi bizim en büyük e, arzumuz. Sadece e, amatör ilgi duyan dinleyicilerimizin değil, sektörün profesyonellerinin de katılım ve desteğini bekliyoruz. Bu desteğin sadece programa değil bu programa yer ve yaşam alanı veren açık radyoya da ulaşmasını arzu ediyoruz. Unutmayalım ki her ne kadar amatör bir program olsa da çok büyük ve oldukça da karlı bir pazara hitap eden tek program koku ve parfüm dünyası hakkında bu program. Parfüm yani perfumum latincesi dumandan gelen duman ile taşınan anlamına geliyor. Tütsü veya teneffüs edilerek duyulan kokular Anlamında e, dini ritüeller veya tarihin ilk dönemlerinde kullanılan katı parfümler bu ismin oluşmasında önemli e, rol oynamış durumda ancak kokunun tarihi incelemeye daha sonraki programlara e, bırakacağız e, şimdi koku hakkında bir takım genel bilgiler verelim ki bundan sonraki programlardaki konuşmalarımızda kullandığımız bir takım deyimlerin ve tanımların e, hiç değilse bir altyapısını oluşturulmuş olalım. E, koku diyoruz, e, kokuyu ikiye ayırıyoruz. Üretilmiş kokuları ikiye ayırıyoruz. Bir ince kokular, bizim Türkçe'de parfüm dediğimiz fine fragrances. İkincisi de işlevsel kokular. Yani bunlar e, hızlı tüketim mallarında kullanılan e, aromalar. Bunlar ne olabilir? Deterjan, temizlik ürünü, şampuan, losyon, cips, ciklet vesaire gibi pek çok e, tüketim malında aslında e, parfümün içinde kullanılan pek çok aromayı da Kullanıyoruz. Örneğin bir cips yiyorsunuz mesela biftek aromalı dediğiniz zaman o cipsin içinde tabii ki biftek yok ancak bifteğin havasını veren bir aroma e, mutlaka var. Bu Aromalar ikiye ayrılıyor doğal aromalar ve doğal olmayan aromalar. E, doğal aromaları e, aşağı yukarı duymuşuzdur biliyoruzdur bitkilerin, e, odunların, çiçeklerin yağlarından essential oil dediğimiz e, esans yağları e, genellikle doğal aromalar bunun dışında sentetik olanlar ya tamamen sentetik yani doğada hiç bulunmayan bir takım kokuların üretilmesi ya da doğada mevcut bir takım kokuların kendi içlerinde ayrıştırılarak bazı moleküllerinin öne çıkarılması oluyor. Örneğin bir gül kokusu dediğimiz zaman gül aslında 200-250 farklı bilebildiğimiz kadarıyla 200-250 farklı aroma molekülünün bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu moleküllerin bir kısmını e, kimyagerler e, gül kokusunun dışında bırakabiliyorlar. Bir kısmını da öne çıkartabiliyorlar. Böylece gülden kaynaklanan ancak gül olmayan farklı bir takım e, katkı maddeleri, parfümlerde kullanılan katkı maddelerine yol açmış oluyorlar. Parfümlerin yaratıcılarına parfümör veya burun diyoruz. Ee, Sireno'da Bergerak'ın burnuyla bunu karıştırmayalım. Çok büyük bir burnu sahibi olmak gerekmiyor tabii bunu yapmak için ancak oldukça hassas olması e, gerekiyor. Bu insanlar mutfağın e, ahçıları diyebiliriz. Yani e, satın aldığımız ürünün arka planında yer alan esas yaratıcılar bunlar e, bilim adamı da diyebiliriz sanatçı da diyebiliriz. Ancak şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir parfüm satın aldığınız zaman satın aldığınız parfümün markasıyla bu parfümörleri karıştırmamak lazım. A marka bir ürün aldığınız zaman o A markaya ismini veren işte tasarımcı, tekstilci, modacı'nın kokuyla hiç mi hiç ilgisi olmayabilir. Ancak böyle bir e, yetkin ve yetenekli burun tarafından yaratılmış bir parfümü e, kendi markası altında pazarlayabilir. Ee, bu konuyu da e, altını çizmek istiyorum. Parfümün e, parfüm aleminde kullanılan dil müzikle çok fazla benzeşiyor. Çok fazla ortak kelime var. Mesela notalar. Notaların bir araya gelmesinden oluşulan akorlar veya e, bir parfüm yaratıcısının e, parfümü yaratırken kullandığı e, yüzlerce içerik maddesini dizdiği rafa verilen org ismi parfümers organ veya parfümerin Orgu ismi veriliyor bunlara e, notalara e, girelim isterseniz çünkü çok sık görüyoruz parfüm reklamlarında e, parfüm piramidi dediğimiz işte üst notalarda e, amber üst notalarda Pardon portakal limon bergamot ortada çiçekler işte yaseminer vesaire dediğimiz pek çok tanıtım e, dergilerin reklamlarında veya basın bültenlerinde çoğu defa görüyoruz Bunlar nedir Bunları bir e, çok kısa olarak inceleyelim ee, üst notalar e, küçük moleküllü aroma kimyasallarından oluşuyor. Limon, bergamot, grapefruit, e, diğer narenciyeler çam nane gibi e, kalıcılığı çok fazla olmayan ancak ilk anda bizi çarpan e, kokulara üst e, notalar diyoruz. Ortalarda veya orta nota veya kalp nota dediğimiz yerde daha çok çiçekler yer alıyor. Gül, müge, zaman zaman Yasemin, e, bir takım baharatlar. Bir de alt notalar veya baz notalar var. Bunlar daha çok e, odun su, e, tohumlardan veya balsamlardan üretilen veya hayvansı e, kokular oluyor. Üst notalar çok kısa sürede ortaya, e, çok kısa süre kalıcılığı olan ancak çok çarpıcı parfümü ilk sıktığımız anda bizi etkileyen kokular oluyor. E, dolayısıyla da bizim satın alma kararımızın büyük bölümünü bunlar oluşturuyor. Ancak Gerçek koku kalp notalar veya orta notalar dediğimiz 15 dakika sonra ortaya çıkan kokulardan oluşuyor. Bu kokular aşağı yukarı 15 dakika ile 2 saat arasında kalıyorlar. Ne yazık ki e, hızlı tüketim toplumunun temposu içinde e, genelde 1-2 dakika içinde bir kağıdın üstüne sıktığımız veya havaya satıcının sıktığı kokuya bakarak karar veriyoruz. Bazen bu çok çok farklı olabiliyor. 15 dakika sonra çok farklı karakterde bir kokuya da. Ulaşmış olabiliyoruz. Bunun için parfüm satın alırken özellikle biraz sabır tavsiye ediyoruz. Alt notalar çok önemli. Şu açıdan çok önemli. İlk parfümün sıkıldığı anda hissedilmeyen şeyler bunlar. Ancak orta notalarla birleşiyorlar. 2 saatten 8 saate kadar uzayan bir kokma süreleri var. Bunlar sadece koku sağlamakla kalmıyorlar ancak parfümün tümünü sabitliyor uyum ve armoni sağlıyorlar. Büyük moleküllerdir. Sadece kendileri uzun süre teninizde kalmakla iktifa etmezler. Üstlerindeki daha çabuk uçan kokuların da kalma süresini arttırırlar. Baz notaların içinde dediğim gibi odun sular, balsamlar vesaire var ve hayvansal kokular var. En güçlü olanları tabii hayvansal kokular Zira hayvanlar aleminde koku bariz bir iletişim aracı. Örneğin hayvanların cinsel çağrıları genellikle koku çağrıları şeklinde yapılıyor. Bu hayvansal kokular yoğun hallerinde çok hoş kokmasalarda seyreltildiklerinde benzersiz hoşluklar hakikaten parfüme katabiliyorlar. Bu hayvansal kokulara örnek olarak misk, amber ki bunu takı olarak kullanılan amberle karıştırmamak lazım. İleriki programlarımızda amberi de inceleyeceğiz. Veya sivet gene bir hayvansal koku olarak sayabiliriz. Bu programda ilginç olması açısından siveti biraz tanıyalım istedim. Sivet, Etiyopya, Filipin veya Seylan civarlarında bulunan Kedigillerden etobur bir hayvan ancak kedi deyince o masum evde beslenen kediler çok fazla aklımıza gelmesin daha böyle bir kaplansı havası olan bir fiziğe sahip bu sivet hayvanı panik veya heyecan halinde anüsünden bir sıvı salgılıyor heyecan hali derken mesela cinsel iştah duyduğunda poposunu taşlara veya çalılara sürterek bu salgıyı açığa çıkartıyor. Bu şunu demek istiyor yani e, rakiplerine ben buradayım diye varlığını belli ediyor. Hemcins rakiplerine dişisine de bir davet göndermiş oluyor. Bu salgının içinde siveton dediğimiz siklik keton e, adı verilen misk benzeri bir molekül var. E, parfümeri sektörünün ilgisini çeken de zaten bu molekül e, sivetin içinde bunun binde bir oranında bir parfüme katılması parfümün kalıcılığını yaklaşık iki misline kadar uzatabiliyor. Elde edilmesi bu e, Siveto'nun çok hoş değil maalesef. E, bu gariban hayvancağız dar bir kafeste veya bir fıçı içinde e, tutularaktan bu kokuya ulaşılmaya çalışılıyor Daha ilkel olanı fıçı yöntemi tabii Onu anlatayım e, Hoş olmayan bir tarif tabii Fıçının içine hayvan yerleştiriliyor e, Fıçı yuvarlanıyor Telaşlanan hayvan e, tabii heyecanla bir salgı e, üretiyor Bu salgı daha sonra fıçı açılıp e, Hayvanın anüs kısmının çevresinden alınıyor Kafes daha Seri üretime e, ne kadar doğru olabilirse seri üretime yönelik bir yöntem çok dar bir kafes e, hızlı fast food ürünlerinde e, yediğimiz gibi e, tavuklar gibi çok böyle dar kafesler içinde hayvanlar yan yana dizilmiş vaziyette duruyor telaşlandırılıyor veya heyecanlandırılıyorlar ışıklar yakılıp söndürülüyor gürültü çıkartılıyor vesaire hayvanların bu salgıyı salgılaması sağlanıyor. Daha sonra sadece poposu açıkta kalacak şekilde bu daracık kafesin arka kapağı açılıyor. Yine bir kaşık yardımıyla anüsünün çevresinden kazınarak bu koku alınıyor. Bu Sivet'nin kullanıldığı çok çok ünlü parfüm markaları var. Bunlardan birkaç tanesini örnek olarak ben size saymak istiyorum. Ee, mesela Chanel 5 bütün zamanların en çok satan parfümü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Calvin Klein'in Obsession'ı, Yves Saint Laurent'in Kurusu, Yerla'nın Efsanevi Jiki veya Shalimar'ı, Laro Bajotti'nin Roması, Caron'un Narcis Nuvar'ı hep içinde baz notalarında Sivet'in kullanıldığı parfümler. Sivet e, en güçlü e, en güçlü ve kalıcılığı en çok arttıran bazı notalardan bir tanesi. Fakat elde edilmesindeki yöntemin vahşiliği nedeniyle gerek tüketicilerin gerekse hayvan haklarını koruma örgütlerinin çok fazla tepkisini çektiği için artık doğal olarak sivet elde edilmiyor ya da elde edilmediğine inanmak istiyoruz. Daha çok bunların laboratuvar ortamlarında benzerleri üretiliyor ee, Chanel 5 demiştim mesela en ünlü e, parfümlerden bir tanesi Sivet'in kullanıldığı olarak. 1998 itibariyle Chanel de e, doğal Sivet kullanımını durdurduğunu açıkladı. Tabii 1998'e kadar akılları neredeydi diye sormak lazım. Cevabını kim verir onu çok fazla bilemiyorum. Şimdi e, bu kısa bilgiden sonra küçük bir parça dinleyelim. Ve e, bu parçayı dinlerken de kahvelerimizi yudumlayalım. Çünkü parçayı dinledikten sonra kahvenin kokusu ile ilgili, özellikle belli bir tür kahvenin kokusu ile ilgili söylediklerim e, kahvenizi, hazmanızı biraz hızlandırabilir veya geciktirebilir sizin algılamanıza göre. Ve e, hemen Robin Hitchkoka geçiyoruz. Kısa bir parça dinliyoruz. Madonna of the Wasps. Evet kahvelerinizi içtiyseniz Robin Hitchcock'un Madonna of the Wasps şarkısıyla ki çok sevdiğim bir şarkı da Robin Hitchcock, Sid Barrett'a çok benzetilen sesiyle ve müzik tarzıyla ünlenen bir İngiliz sanatçı. Bu da BBC için yaptığı kayıtlardan bir tanesiydi dinlediğimiz. Kahveye gelelim. Kahve dünyasında pek çok çeşitli kahve türü ve pek çok çeşitli kahve fiyatı var tabii ki.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 Bir hastane sahnesi görürüz. Hastane sahnesinde e, pencerenin önünde altın renkli bir kahve kavanozu vardır ve Jack Nicklaus'ın bu kahveye çok düşkündür. Dünya'nın en pahalı kahvesi olaraktan lanse eder yeni tanıştığı arkadaşında bu kahveyi. Bu kahve neden Dünya'nın en pahalı kahvesidir? Bu kahvenin ismi nedir? Bu kahvenin ismi Kopi Luwak. Kahve çekirdeğini bir hayvanımız. Doğada bulunan bir hayvan kahve çekirdeğini bütün olarak yutuyor. Midesindeki emzinlerin etkisiyle bu kahve çekirdeği asitlerle ilişkiye giriyor ve kahveye acı tat veren proteinler azalıyor. Koyu çikolata tadına yaklaşıyor bu e, kahve çekirdeğinin genel aroması. Hafif de bir küflü havası oluyor. Daha sonra hayvan dışkısıyla bu kahve çekirdeğini bütün olarak atıyor.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 Bugünlük bu kadar diyorum. Haftaya neler yapacağız? Haftaya ilk modern parfümleri inceleyeceğiz. Yani 1300'lerde üretilen Macar suyu veya Hungarian water ve Kolonya, Ode veya Kölnische Wasser diyebildiğimiz e, limonlu narenciyeli kokuyu inceleyeceğiz. Ben posta adresimizi tekrarlıyorum. Sorularınız, önerileriniz, programda yer almasını istediğiniz e, konuları. Yazabilmeniz açısından e, posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.